Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. E, bağlantıda bir e, problem olduğu için birazcık geciktik, e, kusura bakma. Yok, rica ederim. Evet, e, öncelikle bu Avrupa Para Birliği bu gidişle dağılır diye oldukça karamsar diyebileceğimiz bir yazı da kaleme aldın. Biraz onun üzerinden gidelim. Fransa seçimlerinden sonra Fransa seçimlerinin ilk turundan sonra Cumhurbaşkanı da dursu. Eee milliyetçiliğin de bayağı bir trend olarak kalacağına dair de haberler var. Yerleşmekte olduğuna dair Fransa, e, Britanya'da şeyle e, Fransa'da onun dışında da e, bu Jean-Marin e, Le Pen'in de Yükselmesi durumu. E, bu gidişe, gidişle Avrupa Birliği'nin bir çöküşüne dair de bazı şeyler de haberler de geliyor. E, Observer'dan mesela Avrupa Parlamentosu Başkanı Avrupa Birliği'nin çöküşüne de işaret etmişti haberler var. Bu çok karamsar bir tabloda biraz konuşalım istersen. <gülüyor> ben Oksan Orada kitabı alınmış interview'ü intervüyü görmemiştim. Ama bu çok da şaşırtıcı bir kanaat değil. işler kötü gidiyor. Dinleyiciler açıkça radyo dinleyicileri de bizim programlardan zaten hani perşembenin gelişinin çarşambadan belli olduğunu biliyorlar. Evet. Çok 2 yıldır bunu konuşuyoruz. Bu borç krizi çok temel bir takım sorunları açığa çıkarttı Avrupa Birliği'nde ve bu, bu sorunları temel sorunların üstesine getirilen çözümlenmesi mümkün değil. Şimdi sorunlar tabii özünde şu farklı gelişen ekonomiler söz konusu. Verimlilik artışları çok farklı oldu. Enflasyon farklı oldu. Ve bütçe disipliniyle, kamu şeyle harcamalarıyla ilgili politikalar çok farklı oldu. Sonunda ayrıştı Avrupa Birliği. Özellikle Avrupa Para Birliği yani euro alanının içinde çok ciddi bir ayrışma ortaya çıktı. Şimdi bu ayrışmayı gidermeden Ayrışmayı gidermeden şey mümkün değil ee, bu sonun üstesinden gelmeniz. Ve burada iki iki yol var özünde. Aslında benim başından beri savunduğum ama Amerikalı iktisatçılar da Paul Kutman gibi örneğin, Alan Blender gibi e, bunu ne zamandır dile getiriyorlar. E, Avrupa Para Birliği'nin yeniden dizayn edilmesi lazım. Bu ayrışmayı dikkate alarak birbiriyle daha homojen ve güçlü ülkelerin e, daha dar bir çekirdek, bir çeşit demir çekirdek euro kurmaları Onun dışında da bugün Doğu Avrupa ülkelerinin olduğu gibi örneğin Macaristan, Polonya'nın, İngiltere'nin hatta Avrupa'nın dışında kalabilirler ve kuru gerektiğinde bu rekabet gücü zafiyetlerini enflasyon farklarını gidermek için kullanabilirler. Bu farklı bir Avrupa mimarisi tabii gerektiriyor. İkinci yol ise biraz ütopik bir yol. Daha fazla entegrasyon olsun. Federal bir Avrupa'ya gidelim ve gerekirse dayanışma içinde. İşte daha zengin olanlar, daha hızlı ilerleyenler, daha arkadan gelenlere yardımcı olsun. Yani nasıl bir ulus federal devlet içinde işte gelişmiş bölgeler, az gelişmiş bölgelere yardım eder. Yani bir çeşit böyle transferler, sosyal transferler olabilsin olabilsin. Bu kadar açıkça söylenmesi bile tabii esas ima edilen bu. Şimdi Güney Avrupa bunu savunuyordu. Fakat yavaş yavaş özellikle Kuzey Avrupa'da ve Fransa'da da kendini gösterdi ki Şey, aşırı sağ ulus devlete geri dönüş istiyor <gülüyor> ve yükseliyor bu hareket. Ne Ulus devlete geri dönüleceksen zaten federalizm falan olmaz. Evet. Bu çok açık. Dolayısıyla aşırı sağın yükselişi Avrupa'ya da tabii Avrupa'da da şeyi bu merkezkaç kuvvetleri ve bir anlamda dağılmayı özellikle para birliği için söylüyorum. Ben Avrupa Birliği'nin dağılma ihtimalini biraz daha zayıf görüyorum. Ama farklı bir Avrupa diye ortaya çıkacak eğer bu aşırı sağlık yükselişi devam ederse. Çünkü kritik nokta şu yani İstansiyon Fransa seçimlerine de kısaca değilsin evet, değil mi? Evet lütfen. Kritik nokta şu hükümet politikalarını etkilemeye başladılar belki. <gülüyor> İktidarda değiller ama ya iktidarı paylaşıyorlar ya dışarıdan desteklerine ihtiyaç var. Ve sonuçta politikaları etkiliyorlar. Fransa seçimlerinde de aynen bu olmakta şu anda. Marine Le Pen'in yüzde on sekiz oyunu hatta Hollande bile göz dikmiş durumda. Manen Schoen yani sol cephenin adayı ki tereddütsüz Hollande'a tabii ki oy vereceğim demişti ve kendi seçmenlerinde oy vermeye çağırmıştı. Şeye kızmış Hollande'un bile göz kıpmasına Marine Le Pen'in oylarına ki Sarkozy tabii çok daha açık biçimde kendini o Prisanefop mülçü bir söylem kılırları daha çok kapatmaya yönelik. Ulus devletin Marine Le Pen yazında da özellikle vurgulamak istedim. Açıkça uzu, ulus devletin geri dönüşü başlamıştır diyor. Çok fazla ileri gidildi entegrasyonda Avrupa'da. Biz böyle bir Avrupa istemiyoruz diyor. Yani. E aynı zamanda biliyorsun Hollanda'da o aşırı sağcı parti, ismini hiçbir zaman aklımda tutmadım. Ee, şeyi destekliyordu hükümeti dışarıdan ve Bu %3 şeyi, bütçe açığı meselesini yani yeni kurallar demeyeyim eski kural da buydu ama bu çok daha katılaştırıldı. Büyüme ve istikrar sözleşmesi biliyorsun yeniden düzenlendi ve her ülkenin buna uyması bekleniyor. Özellikle Avrupa Para Birliği ülkesi ülkeleri. Fakat orada da Hollanda'da hükümet düştü çünkü o şeyi, bütçe disiplinli, bütçe açığını %3'ü çekecek politikalara karşı çıktı bu aşırı sağcı parti da Finlandiya'da şey, hükümeti çok zor durumda bırakıyor. Çünkü Finlandiya en fazla Yunanistan'a yardımın, desteklerin karşısında olan ülkelerden biriydi. Küçük ülke olduğu için tabii çok fazla sesini çıkartamadı. Ama orada da bunun kökeninde tabii ki aşırı sağ orada da Finlandiya'da da aşırı sağ etkisi var. Yani uzun lafın kısası aşırı sağ güçlendikçe ve kök saldıkça daha federal bir Avrupa mümkün değil. Daha federal bir Avrupa olmayacaksa o zaman her şey yeniden düşünülmesi lazım. Evet. Peki bu noktada ufacık bir araya girebilir miyim? Ee, yani tabii. yalnız e, ekonomik e, açıdan değil tabii bahsettiğimiz. Yani genel olarak liberal demokrasinin de bir e, çok evet. ciddi bir krize doğru girdiğini, demokrasilerin e, girdiğini görüyoruz. Yani e, şeyde mesela Hollanda'nın ya, dışında da bu Belçika, Avusturya, Danimarka ve Slovenya gibi e, ülkelerde de işte kendilerine sosyalist diyen, neyse sosyal demokrat hükümetler var. Ama hepsi de bu kemer sıkma politikalarını uyguluyorlar. Hiçbiri de bu bankaların ve finans kuruluşlarının e, büyük yüklenmesine de e, herhangi bir cevap getirmiyorlar. Bu birazcık paralize bir durum olduğu görünüyor yani. Ve patladığı zaman da çok bir şey Chris Hedges ilginç bir yazı yazmıştı. İçi boş politikaların küreselleşmesi başlığı altında ve şey diyor yani bu paraliz şey durumu, felç durumu patladığı zaman saatli bomba gibi o zaman da herhangi bir grup radikal cihadinin ya da aşırı İslamcının patlamasından çok daha ağır sonuçlar verebilir istikrar açısından filan diyor. Ben bunu da işte... Şimdi, evet yani bu felç meselesi metaforu tabii önemli. Çünkü solda aslında bir alternatif sunamıyor. <Gülüyor> Sunamadığı e, ölçüde de şimdi mesela Hollanda çok büyük bir olasılıkla iktidara gelecek yani daha doğrusu önce Hollande başkan seçilecek. Sonra da benim beklediğim 16-17 Haziran'da genel seçimlerde son parlamentoda çoğunluğu sağlayacak ve hükümet olacak Yani yönetim Flansa'da tümüyle sola geçecek fakat sonunda mevcut e, koşullar içinde yani mevcut Avrupa mimarisi içinde özellikle bu Avrupa Para Birliği'nin... Bugün bir durumu itibariyle çok fazla seçeneği yok. Şimdi bir seçeneksizlik tabii giderek şeyi öfkelendiriyor. Haklısın çalışan kitleleri, yani halkın çoğunluğunu birçok ülkede. İspanya'da bu görünmeye başlandı. Kemer sıkmayız açıkça savunan merkez sağ iktidarı taşıdı İspanya'nın seçmeni. Ama bundan bütün için sonra sonuçları görünce, çünkü bizi buradan kurtaracak diye hükümet geldi. Şimdi aynı şey Hollanda için geçerli. Yunanistan'da seçim var 6 Mayıs'ta. Evet. Ee, ve orada da bu istikrar programına karşı bir şey çıkacak. İlk ihtimalle sonuç çıkacak. Ve o zaman tekrar Yunanistan'ın burada seninle tartışmaya başlayacağız. Yani e, bu hakikaten her durumu aynı zamanda da bir dağılmanın adeta zemimini oluşturuyor ve bu tabi çok tehlikeli bir şey. Geleneksel liberal demokratik değerlerin de şey umursanmaması hatta onlara karşı çıkılıyor olması da çok ağır bir durumla bizi bırakabilir karşı karşıya yani. Evet. Bu aşırı sağ tamamen despotize edici dediğim gibi sadece ekonomi açısından değil ideolojik liberal demokrasinin temel şeyleri itibariyle temel prensipleri ve işte günahalem Avrupa'da neşru olarak kabul edilen şeyler açısından, fikirler ve prensipler açısından da çok destabilizan istihkarsızlaştırıcı, biron oynayacak gibi duruyor. Bu tabii içeride de çatışmayı arttıracak. Yani bunun sonucunda aslında böyle bir şey Avrupa hakikaten çöküşü sanki gündemde gibi duruyor. Evet. Yani solun biraz önce söylediğin ben onu görmemiştim. Yani François Hollande'ın da ayrıca Marine Le Pen'in yani neo faşistlerin oylarına göz dikmesi meselesi tam da bunu gösteren çok son derece tehlikeli gördüğümüz bir şey yani. E, o yüzden de hiçbir çare olamayacağı gibi de bir sonuca varıyor insan doğrusu. Evet yani sonuçta bu um, yarışmacı işte liberal gibi demokrasinin sonuçta çok önemli bir parçası. İşte partiler var özgür seçimlerla fakat e, bir anlamda çaresizlik e, şeyi hala e, daha böyle radikal çözümler aslında onlar çözüm değil ama e, onları savunan partilerin yükselmesine radikalizme giderek çalışsızlıktan daha fazla sayıda insanın inanmaya başlaması. Geçen gün ben gözlerimi görmedim ama Mesut Karataş söyledi bana. bir ankette, Fransa'da yapılan bir ankette şu sonuç çıkıyormuş. %55'i Fransızların eee Le Pen'in eee partisinin yani milliyetçi söylemle, son nationalisme, fikirlerine desteğini bildiğini söylüyorlar. O sadece %18 oy vermişti ondan böyle net. Bu tabii çok şaşırtıcı, ürkütücü bir soru. Evet, çok Sonuçta, ürkütücü evet. Açıkçası çok da, çok da şaşırmadım. Yani o fikirler bizim gibi ulus hmm. devlet, işte yeniden ulusal sınırları iyice kapamaya yönelme, içe yönelme, ondan sonra Avrupa'yı alaya almak, kimseme, yani bu tamamen o Avrupa, ulus devletlerin giderek yok olacağı birleşik Avrupa vizyonunun tam zıttı. Bu tabii şartları resmen geriye döndürmeye. Çalışıyor aşağırsa ve buna Fransızların %55'inin elli beşinin senkasyonu ile bakması doğrusu çok fazla yol alınmadığını gösteriyor Avrupa e, şeylinin birliğinin e, kurulmasıyla birlikte. Evet dede her salım konusuna gelince baya e, alımladığını gösteren epey şey var. Peki bir de şeyden kısaca bahsedebilir miyiz? Britanya'da da işler adam akıllı kötüye gidiyor hükümet yönetim açısından. Bir tanesi bir kere bu Murdoch skandalı yine almış yürümüş vaziyette en büyük medya network'ünü satın almak için hükümetin gizli görüşmeler yapmış olduğu Murdoch İmparatorluğu ortaya çıktı. Şimdi o konuşuluyor ama Onun ötesinde bir de dün akşam Guardian'da gördüğüm bir haber vardı. Double dip resesyon diyorlar yani çift dipli resesyon. Dip. İkinci dip mi deniyor ona? Evet, ikinci dip diyoruz. Evet. Yani birinci dip işte 2008-2009'da yaşandı. Evet. Sonra cılız bir canlanma oldu ama tekrardan bir işte, resesyona düşülme ihtimalinden tabii söz edildi. Ve şimdi son rakamlar kesin girdiğini gösteriyor diyor Larry Enniyat'ın haberinde. 1975'ten beri ilk defa oluyor. Ayrıca da 2. Dünya Savaşı sonrası dönemin en derin resesyonu ve en zayıf da toparlanması kurtaramadılar. Hatta BBC şeyinde de maliye bakanı George Osborne BBC'ye verdiği bir mülakattı. Borçlarımız var ve bu borç krizi yıllar ötesinden geldi, birikti. Elimde de bir şey yok demiş. Yani sihirli değnek yok demiş. Çözmeye çalışacağız filan demiş. Ne diyor? Bunu daha önce de konuşmuştuk bir kere daha senin bir öğrencin. Evet. Doktora tezinde bundan bahsediyordu. Değil evet, mi? benim bir öğrencim, alta parlak bir öğrenci geçenlerde yani sonbaharda e, liste e, tezini savunmuş. Tezi e, baş, borç, kamu başlarının e, sürdürülebilirliği üstüne çok yeni bir takım metodolojilerde yani mevcut metodolojileri daha da geliştirilen takım teknikler kullanmıştı. Ben de jurydaydım. O e, tezde benim için en e, e, çarpıcı Sonuçlardan bir tanesi ki İngiltere'den o zaman çok az bahsediliyordu. İngiltere'nin kamu borçları itibariyle sürdürülemez bir durumda olduğu sonucu da çıkıyor. Yani başka tabii bir sürü bulgu var da. Evet. Bunun da açık radyoda hatırlarsan tartışmışlık bilgi vermiştim. Evet. Öğrencinin adını da Dolay analım. Ata. Evet. Ha. Ata, e, ata sever. <gülüyor> e, Ata'ya burada bir selam göndermiş olmalı. Evet. Uydum. Yani... <gülüyor> Şeyi, e, İngiltere'nin dolayısıyla bu duruma gelmesi çok şaşırtıcı değil mi ya. özellikle ekonomi yöneticilerinin İngiltere'de bu borç veselesinden söz etmeye başlamaları ilginç tabi. E, şimdi orada İngiltere'ni yani bir de şey de kurtarmıyor, Avrupa Para Birliği'nin içinde değil. Yani e, aslında pound'u rahatlıkla değer kaybettirebildi daha doğrusu. Değer kaybetti pound u. ve bu iyi bir şeydi. Çünkü ihracatı destekleyici. İltalatı kısıtlayıcı bir rol oynadık fakat bütün bunlara rağmen çok ağır bir, eğer bol bir şeyiniz varsa, stonunuz varsa bu ilkin altında eziliyorsunuz. Çünkü bu taraftan bu borcu düşünmek için, ki bu Güney Avrupa için de geçerli tabii, kemer sıkma e, politikaları uygulamak durumunda kalıyorsunuz. E, o zaman da e, bu sefer büyüme e, büyük sorun yaşıyor. Ve resesyon başlıyor. Bu açık şey Yunanistan. Dördüncü yıldır resesyonda ve daha ne kadar devam edecek diye İtalya İspanya yok, bu yorum küçülmesi bekleniyor. Portekiz'in bu ikinci ya da üçüncü küçümmelinin olacak sanıyorum. 2009 sene evet. daha da fazla. Yani sonuçta, e, İngiltere'nin bu para politikasının bağımsız bir şekilde sürdürmesine ve Pound'un e, sikerliğinin değer kaybetmesine rağmen bu borçsundan o da işin içinden çıkamadı. Ee, ve e, tabii çok e, olumsuz bir şey, e, gelişme. Çünkü en azından e, Avrupa'nın böyle birkaç şeyden, mesela Almanya, Avrupa para birliği içinde ama en güçlü durumda olan ülke de çok önemli, lokomotif rol oynaması. Ama bu lokomotif rol oynarken da dayalı değil, da dayalı oynaması lazım. Evet. Ee, lokomotif rolü ki içeride diğer Avrupa ülkelerini de, büyüme yoluna sokabilsin. Keza Kezaevlikler öyle. Onun yani büyümesi ve borç krizini bir şekilde atlatması çok önemli. Çünkü bir şekilde önemli. Bütün bunlar Avrupa'da işte biraz önce söylediğimiz gibi işlerin işte iyi işte de bunu gösteriyor. Evet. Gidişatı kaygılı bir şekilde izlemeye devam edeceğiz herhalde. Öyle. Evet. evet. Tabii gelecek hafta Ee, tekrar konuştuğumuzda ayın kaçı olacak? 15 gün sonra yani. 15 gün sonra altı iz geçmiş olacak herhalde. Evet. Yok hayır. Ee... Geçmiş olacak mı? Neyse yani önemli değil işte o zaman tabi bu seçim meseleleri Yunanistan'da ve Fransa'da herhalde biraz daha netleşmiş olacak. Geçmiş olacak evet. Evet, bu konuyu tartışmaya devam edeceğiz. Evet, çok acil, değişik bir durum olursa da gene de bağlantı evet. yapabiliriz özel evet, bir yapacağız. güncel durum çıkarsa. Peki, çok teşekkür evet. ederiz. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar. Seyfettin Gürsel